ve sahbihi ecma'in emme ee, Bir sorumuz şuydu, sigaranın hükmü nedir ee, diye veyahut da işte sigaranın haram olduğunu delilleri nelerdir ee, diye. Şimdi e, zaten sigaranın ne olduğunu hepiniz bildiğiniz için başta sigarayı tarif etmek veyahut da sigarayı anlatmaya gerek yok zaten değil mi? Herkes, e, soruyu soran herkes sigaranın ne manaya geldiğini biliyor zaten. Şimdi e, günümüzde biliyorsunuz, daha önce de söylemiştim, fıkıh birçok meseleye fetva veren fıkıh lejneleri var. Fıkıh lejnelerinden kastımız nedir? Fıkıh lejnelerinden kastımız birden fazla fıkıh alanında ve şer'i ilimler alanında mutahassis olan insanın bir araya gelerek e, kendilerine, lejnelerine yöneltilmiş olan konuları araştırıp, ondan sonra karşılıklı tartışmalardan sonra sonuca ulaşmalarıdır. Ve demiştik, dünyada tabii bir iki tane mutever olmayan, kötü niyetli, art niyetli insanların bir araya gelip de oluşturmuş oldukları bir takım lecneler var değil mi? Veya alimler birliği var. Bir de bunun yanında gayeleri, İslam fıkhını güncel problemlere çözüm sağlamasına öncülük etmek, insanların dünyanın dört bir tarafından yaşadıkları sorunlara şer'i anlamda çözüm üretmek olan bazı lecneler var. Tabi bu alimler bir araya toplanmışlar, farklı lejneler hemen hemen hepsinin yani gerek işte Suud'daki gerek işte e, üniversite e, lejneleri yani bir hani hususi lejneler var, alimlerin oluşturmuş olduğu. Bir de üniversitelere tabi olan fetva kurulları var. İşte Ezel'e tabi olan, işte Suud'da var olan, işte heyet-ü kibar ulema. işte fetva lejne daima, mecmu'l-fakih, mesela vesaire. Fetavel-mısriye, dar-ül-iftağ. E, Fetavel-mısriye değil, dar Mesela kurulu ve benzeri. Bunlar sigaranın yani günümüzde var olan sigaranın haram olduğuna fetva vermişler. Demişler ki sigara haramdır. Hatta şöyle söylesek Allahu Alem e, doğrudur. Şu anda mesela bizim bildiğimiz, tanıdığımız e, tevhid ehli olan, tevhid alimi olan ne kadar alim varsa dünyanın neresinde olursa olsun, ister cihat bölgelerinden, ister cezaevlerinde, ister dışarıda fark etmez. Hepsi sigaranın haram olduğu konusunda ittifak etmişler. Yani bu, bu nevi günümüzde vakit olmuş olan bir icmadır. Sözü icmada muteber olan, kavli icmada muteber olan ne kadar alim varsa bunların hepsi sigaranın haram olduğu noktasında icma etmişler. Tamam? Ve kendi aralarında veya bizim bildiğimiz onlara bir muhalif de yoktur. Yani hani hayır ben bu konuda muhalifim, sigara haram değildir diyen, sözü muteber olan tek bir tane alim de yoktur. Peki neye dayanmışlar? Yani sigara haramdır dediklerinde neye dayanmışlar? Umumi delillere dayanmışlar, öyle değil mi? Çünkü sigaranın kendisi şeriatın nazil olduğu dönemde bizzat mevcut olmadığından dolayı, sigarayla ilgili elimizde bizzat bir nas mevcut değil. Ama bir nas'ın mevcut olmaması onun haram olmadığından veya şeriatta bir hükmü olmadığından dolayı değil, o gün yani Kur'an-ı Kerim'in indiği ve Rasulün sünnetiyle onu açıkladığı gün sigara diye bir hakikat mevcut olmadığından dolayıdır, öyle değil mi? Çünkü bazı cahil olan insanlar, Sigara şudur diye bir ayet veya bir hadis olmadığı için sigaranın şeriatta hükmünün olmadığını e, zannediyorlar. Eğer böyle düşünürsek İslam'da yüzde doksan bugün bizim yaşadığımız hiçbir şeyin hükmü yoktur. Çünkü bunlar ismiyle zikredilmiyor. Değil mi? Biz özellikle ne demiştik? Demiştik şeriat, İslam şeriatını diğer şeriatlardan ayıran en büyük özellik nedir? İslam şeriatı umumi kaideler koymuştur. Değil mi? Mücmel kaideler koymuştur. Gaye Gaye her zamana ve mekana Peygamberimizden sonra kıyamete kadar salih olsun diye, uygun olsun diye umumi kaideler koymuştur. Bunlardan bir tanesi nedir? İslam'da konulmuş olan bu umumi kaidelerden bir tanesi la darara waladirar kaidesidir. Öyle değil mi? Bu İmam Ahmed'in ve başkalarının Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan zikretmiş oldukları bir hadis sırasında. Daha sonra İslam alimleri bunun genel ve altına birden fazla meseleyi fıkhi meseleyi kapsadığını görünce bunu bir fıkıh kaidesi olarak da kabul etmişler. Yani bu hadisi aynı zamanda bir fıkıh kaidesi olarak da kabul etmişler. Neden? Çünkü bu meseleye benzer birçok meseleyi bu hadisin lafzı kendi altında topladığından dolayı. Ne demek la dararavala dirar? La dararavala dirar demek yani zarar görmekte yoktur, zarar vermek de yoktur demek. Tamam? Sen bir başkasına zarar verme hakkına da sahip değilsin kendi nefsine zarar verme hakkına da sahip değilsin. Tamam? Diyeceksiniz peki bunun delili nedir? Bunun delili normalde olmaz. Çünkü zaten sözün kendisi delildir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ağzından çıktığı için bu sözün kendisi bizzat delildir. Ama buna rağmen İslam şeriatında bunun manasına delalet eden birden fazla nasıl bulunmuş. Mesela Allah Teala demiş ki: "Vala taqtulu enfusakum." Kendi nefislerinizi öldürmeyin demiş. Öyle değil mi? Oysa nefis sana aittir. Can sana aittir. Öyle değil mi? Sen o da dilediğin gibi tasarruf edebilirsin. Normal mantık bu. Ama Allah azze ve celle sana kendi nefsin üzerinde dilediğin gibi tasarruf etme hakkını vermemiş. Öyle değil mi? "Vala taqtulû enfusakum." Demiş. Başkasına zarar vermeye gelince zaten bunun zulüm olduğu, bunun haram olduğu İslam şeriatında مَعْلُومِ مِنَ bir بِالدَّرُرَرِ olan meselelerdendir. Yani sen benim mülküme zarar veremezsin. Benim ırzıma zarar veremezsin. Benim aklıma zarar veremezsin. Benim dinime zarar veremezsin. Öyle değil mi? İslam böyle bir hürriyeti hiç kimseye tanımamış. O zaman mesela demişler Allah Azze ve Celle diyor, Kendi elinizle kendinizi ne yapmayınız? Ateşe atmayınız e diyor. Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz diyor. Peygamber vesselam zarar vermek de zarar görmek de yoktur." E, diyor. Demişler, sigara nedir? Sigara, e, yaşayan ve bilimsel araştırma yapan bütün tıpçıların ittifakıyla hem insanın kendisine hem de insanın başkalarına zarar vermiş olduğu bir şeydir, öyle mi? Hatta bırakın, bu işten para kazanan insanlar bile sattıkları sigaranın üzerine sigara öldürür, sigara içmek zararlıdır, sigara kansere yol açar, Sigara vereme yol açar, sigara bilmem ne olur falan. Bunu yapıp satan yani buradan gelir elde etmek elde eden insanlar bile paketlerin üzerine bunu yazmak zorundadırlar. Niye? Çünkü bütün dünyadaki tıbbi kuruluşlar sigaranın zararının yüzde yüz ve kesin olduğuna karar verdikleri için devletler de kendi halklarının sağlığını korumakla mükellef oldukları için her devletin Sağlık Bakanlığı diye bir kurumu var değil mi? Sebep vatandaşın sağlığını korumak öyle değil mi? Sigara satacaksanız eğer o zaman üzerine bunu yazacaksınız demişler. Sigara satacaksanız çünkü bu kesindir. Yüzde yüzdür. Hani bunda bir e, ihtilaf e, söz konusu değildir tıpçılar arasında. Ondan dolayı sattığınız sigaranın üzerine bunu yazacaksınız. O zaman sigara sigarayı satanların da sigarayı içenlerin de sigara hakkında araştırma yapan tıpcıların da ittifakıyla zarar veren bir maddedir. Tamam İslam'da zararı faydasından çok olan ve zararı muhakkak olan her şey haram kılınmıştır. Değil mi? Bu söylemiş olduğumuz nasla ve benzeri naslarla. Mesela Allah Azze ve Celle nedir? Mesela "Elunake enil hamri vel meysir, kul feihima ismun kabirun ve nas." Onda büyük günah vardır ama insanların faydaları da vardır. "Lakin ve ismihuma ekberu min Onun zararı, onun günahı, onun faydasından daha çoktur diyor Allah Azze ve Celle. Sigaranın bir faydası da yok. Yani hiçbir faydası olmayan ve kesin bir şekilde içerisinde zarar olan bir şeydir. Mesela siz e, uzun süre sigara içen e, ve sağlığı yerinde olan bir insana şahit oldunuz mu? Mümkün mü? Böyle bir şey değil. Hatta belki şunu çok duymuşsunuzdur. Mesela işte yaşlılardan özellikle sigara içen biliyorsanız veya yaşı ilerlemiş veya genç. Doktora gittim, bana ilk sorusu sigara içiyor musun? Mesela genel e, hastaneye giden insanlara bakın. Böyle biraz etkileyici hastalığı olan doktorların ilk sorduğu soru ne? Sigara içiyor musun? Sigara içiyorum dersen adam zaten diyor benim sana söyleyeceklerimin sana hiç bir faydası yok. Ama sigarayı bırakırsan benim sana söyleyeceklerimin sana o zaman faydası e, olur diye. Tamam? O zaman sigara haramdır diyen alimlerin birinci delili budur. Yani la darara waladirar. Zarar vermekte, zarar görmekte yoktur. İnsan ne başkasına ne de kendi nefsin'e zarar verme yetkisine sahip değildir. Allah Azze ve Celle bunu insandan almıştır. Tamam? Bu birinci delilleri. İkinci delilleri ne İkinci delilleri demişler ki Allah Azze ve Celle Araf suresinde Peygamberimizi vasfederken nasıl vasfediyor? Ya muruhum bil ma'roofi, ve yenha hum an ilmunkari, ve yuhillu lhamu tayibati, ve yuharmu alehimul khabais. O Peygamber ve yadur anhum israhum ve alâna allatî kânet alâhim dawâme diyra it kelime ve julu istişat biz ilgilendiren yer o peygamber onlara iyiliği emreder kötülükten onlara alıkoyar onlara temiz olan şeyleri helal kılar onlara habis olan şeyleri haram kılar tamam ve yuhillu lehumut tayyibâti ve yuharrimu onlara temiz olan tayyib olan şeyleri helal kılar habis olan pis olan şeyleri ise haram kılar Demişler demek ki şeriat burada bize umumi bir kaide vermiş. Habis olan, pis olan, pis tanımına giren her şey İslam şeriatında haramdır. Rasul kendi zamanında gördüğü habisleri haram kılmıştır. İslam şeriatı ise koymuş olduğu bu umumi kaide ile Rasulden sonra ortaya çıkacak olan bütün habis olan şeyleri haram kılmıştır. Tamam mı? Peki sigara tayyip kısmına mı giriyor? ''Habis olan kısma mı giriyor?'' demişler. Sigara eğer tayyip temizdir, helaldir, eğer habisse ise pistir, haramdır, öyle değil mi? Sormuşlar demişler, araştırmışlar tıpçılarla, şeriatta uzman olan alimler beraber bir araya oturmuşlar araştırmışlar. Sigara habis midir yoksa sigara tayyip midir diye. İttifakla demişler ki sigara habistir. Niye sigara habistir? Çünkü tadı habistir, tadı pistir, değil mi? Kokusu pistir, bıraktığı etki pistir. Sigaraya dair hiçbir güzellik yok. Doğru değil mi? Sigara içen adamın mesela dikkat edin elleri sapsarıdır. Doğru mu? Bıyıkları varsa bıyıkları sapsarıdır mesela. Yani cildi buruşuk buruşuktur. Ya yani Sigara içip de cildi güzel olan bir adam bulamazsın, cildi güzel olan bir bayan veya cildi güzel olan bir erkek bulamazsınız yani. Kırış kırıştır, pistir, katran gibidir e mesela. Pistir yani At kokusu sigaradan rahatsız olmayan bir insan tanıyor musunuz siz? Sigara içip de ağız kokusuyla insanlara rahatsızlık vermeyen bir insan tanıyor musunuz? Tanıyamazsınız mesela. O zaman demişler sigara habistir. Hem tadı habistir, hem kokusu habistir, hem de insan üzerinde bıraktığı tesir habistir. Siz hiç sigara içen bir adamda sigaranın güzel bir tesir bıraktığını duydunuz mu? İşte sigara içiyor, ciğerleri çok kuvvetli falan. İşte sigara içiyor, bünyesi mikroplara karşı çok kuvvet kazanmış, bağışıklık sistemi güçlenmiş. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Yok. Sigara içmiş, kanser olmuş. Sigara içmiş, verem olmuş. Sigara içmiş, ayağını kesmişler. Sigara içmiş bilmem e, ne olmuş. Yani bir tane güzel şey duyamazsınız. Öyle mi? O zaman demişler, sigara habistir. Sigara habis olduğundan dolayı da haramdır. Çünkü Nas, habis olan şeylerin haramlığına kesin bir şekilde devlet etmiştir. Ve bunun habisliği de göreceli bir şey değildir. Herkesin yanında eşittir demişler. Tamam? Bu ikinci delille o zaman. Üçüncü olarak demişler ki Allah az değille israfı ve israfa götüren her şey haram kurmuştur. Tamam? Niye? Kulu, oşrabu, ve la tusrifu. İneno la lakin israf etmeyiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle israf edenleri sevmez. Allah Azze ve Celle Peygamber'e hitaben ne diyor? Ve la tubadır, tabdırı. İnnal mübadzirin kanu ikiwan alşayatın. Sen malnısacıp savorma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle mi? Yani israf, Allah'ın israf ehlini sevmemesi, Allah'ın israf ehlini, malını saçıp savuran insanları şeytana kardeş olarak zikretmesi, israfın İslam şeriatında haram olduğunun en açık göstergelerindendir. Öyle değil mi? En açık göstergelerindendir. Bu alimler demişler ki, sigara içen bir adam eğer zenginse bu müsriftir, mübezzirdir. Allah'ın sevmediği, Allah şeytana kardeş olanlardan. Eğer fakirse sefihtir. Allah'ın ve vermiş olduğu malı yerli yerinde kullanmayan, çoluğunun çocuğunun nafakasını götürüp israf edendir. İkisinin de şerri birbirinden kötüdür. Öyle mi? Mesela bugün bir kadı olsa, kadın gitse kadıya dese ki benim kocam sigara içiyor ve fakir olsa, kadı ne yapabilir? Adamın malına el koyup, adamı kendi malında tasarruf yapmaktan men edebilir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor وَلَا تُعْتُوا صِفَهَا Sefihlere mallarınızı vermey diyor Allah. Azze ve Celle. Sefihlere mallarınızı vermeyin. Sefih kimdir? Mal konusunda, hicr konusunda sefih kimdir? Malı yerli yerinde kullanamayan, malı dünyevi maslahatlar için harcayamayan insandır. Ondan dolayı bir çocuk mesela buluğa gelse, misal ve buluğa ermekle beraber eğer malınız sefihse, nerede kullanacağını bilmiyorsa, çarşör ediyorsa veya kandırılmaya müsaitse kadı ne yapabilir? O malı alıp onun velisine veyahut o malda onun için onun maslahatına tasarruf edecek birine verir. Tamam? Alimler de demişler ki eğer sigara içen bir adam zenginse müsliftir. Şeytanların kardeşidir. Bu zaten haramdır. Yok eğer fakirse, ihtiyaç sahibi bir adamsa çoluk çocuğunun malını, çocuk çocuğun çoluk çocuğunun rızkını götürüp onların menfaati dışındaki yerlerde harcadığından dolayı bu adam sefihtir demişler. İkisi de insana dünyada da ahirette de zarar getiren durumlardır demişler. Gerçekten de öyledir. Yani mesela adamın cebinde para yoktur, evinde ekmek yoktur, kıştır, evinde çoluk çocuğu donuyordur. Utanmaz adam ona para bulmaz ama sigaraya para bulur. Öyle mi? Ama işte kahveye işte kumara vesaire adam para bulur. Mesela çoğu sigara içen vardır, işsizdir. Kış boyunca yatarlar örneğin. Hiçbir şey yok kış boyunca eve ama adam sigarasından azla vazgeçmez. Asla sigarada kahveleri görüyorsunuz işsizlerin oturdukları kahvelerde sigara dumanından insan şeye bakamıyor, sigara dumanından insan içeriye e, bakamıyor. Çoğu da işsiz adamlar, akşama kadar kahvede oturan adamlar. Ondan dolayı demişler israf haramdır, Sefilik haramdır. Sigara içen bir adam da ondan da bundan da kurtulamaz demişler. Hele bir de bu semavi bir sefih değildir, kendi kendini sefih durumuna düşüren, malını çarçur eden bir adamdır demişler. Tamam. Demişler ki İslam'da üç oldu bu değil mi? Üçüncüyü söyledik. Dördüncü olaraktan. Demişler ki İslam'da İslam kesin bir dille hakları iki kısma ayırmıştır. demiştik ki birincisi Allah hakkıdır, ikincisi kulların hakkıdır. Birincisi Celle'nin hakkıdır, ikincisi kulların hakkıdır demişler. Ve İslam alimlerinin hepsi demiş ki kul hakkı Allah hakkından daha şerittir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi hakkını affeder. Allah Teala ve Celle tövbe ettiği zaman kendi hakkını düşürür. Ama kul hakkı böyle değildir. Sen tövbe etsen de Allah Teala ve Celle senin kulun hakkına geçerken Allah'ın ihlal ettiğin hakkını affeder. Ama kulun hakkına gelince onu kula bırakır. Öyle değil mi? Kul dilerse seni affeder, dilerse seni affetmez. Affetmezse ne olur peki? Affetmezse senin sevaplarından ona verilir. Öyle mi? Senin sevapların eğer biterse bu defa hakkına girdiğin insanların günahlarından sana yazılır. Ondan dolayı demişler, kul hakkı İslam'da daha tehlikelidir. Ve kul hakkı bundan dolayı daha şiddet görülmüştür. Eee. Peki demişler, sigaranın bununla alakası nedir? Sigaranın bununla alakası şudur, sigara içen her insan, sigara içtiği her ortamda, sigara içtiği her yerde, sigara içtiği her yolda, orada bulunan bütün insanlardan helallik dilemek zorundadır. Çünkü sigarasıyla insanlara zarar verdiğinden dolayı ve bu zarar da kat'i ve kesin olduğundan dolayı orada bulunan bütün insanların hakkına geçmiş demektir. Şimdi mesela diyelim e, belki çok duymuşsunuzdur. Pasif içici vardır değil mi? Pasif içici nedir? Kendisi sigara içmediği halde sigara içilen bir ortamda bulunan kendisi sigara içmediği halde sigara içilen bir ortamda bulunan insandır mesela. Ve bütün tıpçılar bunun sigara içenden daha fazla etkilendiğini söylüyorlar. Çünkü sigara içen insanın bünyesi artık sigaraya alıştığından dolayı yüzde otuz, yüzde kırk zararı görüyorsa bir sigaradan elde ettiği nikotinden. Ama bu vatandaş yani sigara içmeyen vücudu, sigaraya alışık olmayan kişi bundan yüzde yetmiş oranında etkilenebiliyor. Bundan yüzde yetmiş oranında etkilenebiliyor. O zaman bu ne demektir? Sigara içen bir baba evde karısının, çoluk çocuğunun hakkına geçmiş demektir. Sigara içen bir işçi iş yerinde bulunduğu bütün insanların hakkına, hukkına geçmiş demektir. Sigara içen bir adam yolda yürürken, bir genç bir adam geçtiği bütün yollarda ne kadar insan varsa bunların hepsine hakkına ve hukkına geçmiş demektir. Tamam mı? E o zaman bu ne demektir bunun manası? Yani kıyamet gününde bunların hepsi bunun karşısına haklı olarak gelecekler. Yani benim sende hakkım var diyecekler. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste anlattığı müflis budur değil mi? Sahabe diyor, siz müflis iflas edenin kim olduğunu bilir misiniz? Sahabe diyor ki, müflis dinarı ve dirhemi olmayandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, hayır namazını kılmıştır, orucunu tutmuştur. Lakin bunun hakkını yemiş, buna hakaret etmiş, bunun malını almış, kıyamet gününde gelecek olan insandır. Öyle mi? O diyecek hakkımı istiyorum, o diyecek şunu istiyorum, o diyecek bunu istiyorum. En son bütün sevaplarını insanlara dağıtacak. Sevapları bittikten sonra bu defa insanların günahlarından alacak. İşte müflis budur. İflas eden adam e, budur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve şimdi bunu düşünerek sigara içenin durumunu düşünün. Yani kulun hakkına girmek tamam. Bu zaten bir haramdır. Kullara zulmetmek bu zaten bir haramdır. E bir de düşünün şey yani bu kul hakkı meselesini kıyamet gününde sigara içen, 20 sene sigara içen bir adam neyin hakkına nasıl ödeyecek yani? 20 sene 30 sene sigara içen bir adam mesela neyin hakkını nasıl e, ödeyecek çok zor bir durum. Tek tek bu insanlardan helallik dilemesi lazım. Hadi diyelim yollarda vesaire bunları geçer ama kendi evinde çoluk, çocuğu, karısı, e, bulunduğu iş yerindeki sürekli beraber çalıştığı insanlar e, mesela. Bunlar hepsi birinci dereceden hak sahibi olan insanlardırlar. Tamam Demişler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bir hadis-i şerifte diyor ki hepiniz biliyorsunuz مَنْ اَكَلَ الثَوْمَعُوا الْبَصَلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ musallana. Kim sarımsak ve da soğan yerse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Niye? Çünkü melekler insanların rahatsız oldukları şeyden rahatsız olurlar. Öyle değil mi? Düşünün demişler namaz o dönemde namazın durumunu biliyorsunuz. Cemaat namazını anlattık. Yani İslam'da Peygamber'in cemaat namazına verdiği önem, cemaatten geri kalanlarla ilgili söylediği hadisler, sözler bunun Önemini zaten açık bir şekilde gösteriyor, öyle mi? Buna rağmen, Peygamberimiz mübah olmasına rağmen, helal olmasına rağmen sarımsak ve soğan yiyen insanların mescide gelmesini yasaklıyor. Mescide gelmesinler diyor, öyle mi? Peki haram ile elde edilen, yani bu mübahla elde edilen pis koku, İslam'ın getirdiği hüküm bu. Peki haram ile elde edilen pis kokuya İslam'ın getireceği hüküm nasıl olacak? Meleklere verdiği rahatsızlık, Melek eğer mübah olan bir şeyin kokusundan da rahatsızlık duyuyorsa haram olan, küllün zarar olan, öyle değil mi? İsraf olan, e, habis olan, bir şeyle ortaya çıkmış olan pis bir kokudan meleklerin ve mü'minlerin durumu nasıl olur? Varın siz düşünün. Zaten bilmiyorum ya hayatınızda yaşadınız mı, yaşamadınız mı? Sigara içen bir adamla hiç safa durdunuz mu? Veya sigara içen bir adamla yan yana namaz kıldınız mı? Ee, yani öyle bir eziyet Allahu Alem yok. Hani O namaz nasıl bir an önce bitse de bu namazdan kurtulsam e, diyorsunuz, yani burnunuzdan nefes al, yani Neredeyse kendinizi boğacak hale geliyorsunuz çünkü çok pis e, bir şey var, çok pis bir kokusu var. Özellikle ağızda bırakmış olduğu koku çok pis. Zaten sigara içenler de birbirlerinin kokusundan rahatsız oluyorlar, o da ayrı bir ilginç nokta. Yani sigara içen bir adam bile e, bir tanesi mesela anlatıyor, diyor ben e, bir gün namaza geldim yanımda bir sigara içiyor bunu söyleyen. Yanında da biri namaza durmuş diyor. Tabii ben mesela bir saat iki saat hiç sigara içmemişim diyor. Namaza durdum yanındaki diyor bir kokuyor. Yani öyle kötü bir, pis bir koku var ki e diyor ben o binden sonra kendime söz verdim. Dedim ki bundan sonra diyor bulundukları yerde cemaatle kılıyorlarmış namazlarını. Bundan sonra diyor yani namaza bir saat kala, bir buçuk kala saat kala kesinlikle sigara içmeyeceğim. Demek ki ben bugüne kadar insanlara bu kadar eziyet etmişim. Düşünün bunu söyleyen tiryaki bir adam. Bunu söyleyen tiryaki olan bir adam. E peki diğer insanların durumunu siz düşünün. Sigara içmeyen insanın sigaradan duyacağı rahatsızlığı siz düşünün. Bu delillere dayanaraktan bu alimler demişler ki sigara haramdır. Tamam? Neredeyse dediğimiz gibi icma boyutunda demişler ki sigara haramdır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ha. Şimdi maalesef biliyorsunuz her zamanda ve her mekanda mutlaka şüphe ve şehvet ehli bakidir. Öyle değil mi? Yani şüphe ve şehvet ehli her zamanda ve mekanda bakidir. Bunlar bir takım e, şeyleri yaparken, bir takım günahları veyahut da bir takım haramları işlerken mutlaka asıl gayeleri bellidir. Yani heva ve heveslerine yenik düşmeleri, nefisleriyle mücadele edememeleridir. Asıl sebep budur. Başka bir sebebi yoktur. E, lakin bunu Başka bir şekilde yani şeriattan bir dayanak bularaktan yaptıkları işleri meşgulaştırırlar. Mesela diyelim ki bugün sigara kullanan veyahut da sigara içen insanlar bu kadar bu ilim adamlarını zikretmiş oldukları delillere karşın ne ne söylüyorlar? Yani tamam kimisi var sigara haramdır ama ne yapayım diyen tipler de var. Bir de bununla beraber ee, hatayı işlemekle beraber bir de ben İsraililik yapıp o hatayı İslam adına meşgulaştıranlar var. Yani tam bir adam var diyor tamam bu kadar alim bu kadar delil tamam doğrudur bu haramdır eyvallah. Bu ayrı yani yaptığı gene yanlıştır. Ama en azından ne yaptığını biliyor veya bir gün tövbe etme kapısı önünde açıktır. Yani yaptığını haram olduğunu bildiği için buna haram olduğuna inandığı için bir utanç bir mahcubiyet, Bir gün belki bir dinlediği bir derste bir gün belki dinlediği bir okuduğu bir ayette okuduğu bir kitaptaki kalbi incelten bir şey belki onun onu terk etmesine vesile olacaktır veya bulunduğu bir ortam vesaire. Ama bir de bununla beraber dediğim gibi yani yaptığı halde yaptığına meşru kılıf bulan insanlar var. Mesela örneğin ne gibi? el فِي eşya يَا الْإِبَاحَةِ Eşyada asl olan ibahattir. Ne demek bu? Tütün bir bitkidir. Bu bitki hakkında İslam bir hüküm getirmemiştir. İslam bunun hakkında bir hüküm getirmediği için de bunda asl olan şey nedir? Bunda asıl olan şey, ibahattir demişler. Tabi normalde bunu söyleyecek olan bir insan, e, yani bunu zerre kadar, hani bir derece veya çeyrek derece ilimden nasibini almış olan bir adam, bunu kesinlikle söylemez. Yani bu kaidenin ne manaya geldiğini bilir değil mi? Bu kaide nedir? Hakkında hiçbir delil varit olmayan, ne umumi anlamda, ne hususi anlamda, hakkında hiçbir delil varit olmayan, ve faydalı olan kendisinden intifa edilecek olanlarda aslı olan iba Tamam Yani bu, bunu söyleyenler e, Bu kayıtla söylemişler. Birinci kayıt nedir? hakkında ne umumi ne hususi delil olmayan? İkincisi aslı kendisinden istifade edilecek şeylerden olanlarda. Mesela bazı usulücüler buna ne diye başka El intifa u, bir ayanil, el intifa bir el intifa, e, demiş her şey el intifa'u bil a'yan el bil a'yan yani aynı şeylerden intifa etmek faydalanmak bak halinde burada dikkat çekmiş özel intifa deyince bu zaten kendiliğinden açığa çıkar yani önümüzde koyup da üzerinde tartıştığımız bu nesne bu şey kendisinden faydalanılabiliyor olan bir şey olması lazım tamam ikincisi de onun hakkında umumi veya hususi hiçbir delilin bulunmaması lazım. Bu tip meselelerde racih olan nedir racih olan? El aslu fil el ibahedir. Eşyada as olan ibahedir. Ama zararı yüzde yüz olan, tadı kokusu etkisi habis olan, kendisi bizzat israf sınırının içerisine giren, öyle mi? E, mü, e, i̇nsanlara kul hakkı, insanların kul, kul hakkına girip insanlara zarar veren, hem insanın kendine hem başkalarına zarar verici olan, öyle mi? Kişinin hem adaletini hem kişiliğini zeddeleyecek olan bir şey için El aslufil eşya el ibah demek yani dinden önce akıl gerektiren bir tür. hani önce din e, zaten din din bunu söyletirmez bir insana din buna müsaade etmez ilim buna müsaade etmez zaten ama onun öncesine ne gerektirir akıl e, gerektirir ikinci bir mesele ise İslam tarihinde sigara ile ilgili fetva veren bazı alimler var şimdi biliyorsunuz sigara yeni bir şey değil çünkü tütün yeni bir şey değil tütün bir bitki olarak çok eskiden bu yana var Ama sigara olarak e, kullanılması yani sarılıp, yakılıp, dumanlı bir şekilde içilmesi bu sonralara denk gelmiş. Ama bu sonralar dediğimiz yani sigara bayağı var 700-800 sene önceden, 900 sene önceden de sigara hakkında fetvası olan alimler var mesela. Bu insanlar genelde bu alimlerin fetvalarına gidiyorlar. Bu alimlerin fetvaları 3 kısım. Sigara kendilerine sorulduğu zaman tabi o zaman sigara yok. Tabuk diyorlar. İşte tütün, tütünün hükmünü soruyorlar. Genel olan alimlerin çoğunluğu buna mübahtır demişler. Tamam? O dönemde buna mübahtır demişler. Niye? Çünkü demişler bu bir bitkidir. Görünen bir zararı yoktur. Kişinin kendisine kalmış bir yiyecek, bir içecek gibi bir şeydir. Ama evli olan terk edilmesidir demişler. Bir grup alim demiş ki bu mekruhtur. Niye çünkü demişler ki bu e, kişinin kişiliğine zarar verir. Yani aklı başında olan, kişilik sahibi olan bir insanın bunu e, kullanması pek doğru değildir demişler. Ha yapana bir şey yoktur. Ama kişiliğe zarar verdiği için yapılmaması evladır demişler. Çok kısıtlı bir grup de bu haramdır demiş. Haramdır diyenler genelde biraz daha sonradan gelendir. Hani sigara içenlerin sigara içenin üzerindeki sigaranın sigara içen üzerindeki birtakım tesirlerini görünce Böyle bir şey demişler. Tamam Bunlar da eskinden verilmiş bu fetvalara yapışıp bak bu konuda ihtilaf vardır. Hatta çok alime sorulduğu zaman mübahtır veyahut da mekruhtur. E demiş ondan dolayı sigara işte tütün mekruhtur. Sigara bilmem tuhaf tuhaf bir takım şeyler. E, fetvalar. Tabi burada hatırlıyorsanız biz itikat dersinde bir konu anlatırken ne demiştik? Demiştik ki bir alimin herhangi bir konu hakkında vermiş olduğu fetvayı ele alabilmemiz için birinci olarak yapmamız gereken şey fetvayı nassa arz etmektir. Eğer fetva nassa uygunsa, nassa muhalif değilse, o zaman ne gelir ikinci sırada? Vaka gelir. O zaman ikinci sırada ne gelir? Vaka gelir. O alimin bu fetvayı vermiş olduğu vakayla bizim içinde yaşadığımız vaka bir mi, değil mi? Bunu da yaptıktan sonra üçüncü sırada ne gelir. O âlimin konu hakkındaki diğer bütün sözlerini bir araya toplarız ta ki ne kastettiği, usulünün ne olduğu, mezhebinin ne olduğunu açığa çıkaralım diye. Öyle mi? Şimdi bu kaideyi bu fetvaya uygulayalım. 1- Bu fetvaların hiçbiri nas'a uygun mu? Şu an elimizdeki nas'a uygun mu? Değil. Saymış olduğumuz nas'ların umumu sigarayı birinci dereceden kapsar. Sigarayı birinci dereceden kapsar. Doğru mu? Yani kıyasul evla ile sigara bu saymış olduğumuz nasların içerisine dahildir. 2. Peki bu alimlerin vakası ile bizim vakamız birbirine uyuyor mu? Uymuyor. Niye? Çünkü bu alimlerin yaşadığı dönemde sigaraya sadece bir bitki gözüyle bakılıyor. Sigaraya sadece bir bitki gözüyle bakılıyor. Neden? Çünkü sigara bir bitkidir, bir tütündür, bir bitkidir gözüyle bakılıyor. Bugün ise bu fetvayı veren insanlar tıbbın bütün olanaklarını tıbbın bütün imkanlarını kullanarak bu sonuca ulaşmışlar. Onun için bunların sözü bunların sözüne nedir? Mukaddemdir. 3- Biz bu alimlerin bütün sözlerini bir araya topladığımızda bunların hepsi israfa haram dememiş mi? Zarar verici olan maddelerin hepsine haram dememişler mi? Öyle mi? Alışkanlık yapan şeylere haram dememişler mi? Kişinin kişiliğine, murahetine zarar verene haram dememişler mi? İnsan hakkına geçmeye haram dememişler mi? Bunlar işte ağız kokusuyla insanlara eziyet etmeye haram dememişler mi? E tamam bitti. O zaman onların bu sözleri sigaranın bu durumunu da beraberinde ne yapar? Sigaranın bu durumunu da beraberinde kapsar. Anlaşıldı değil. Onun için yani İslam tarihinde bazı alimlerin bu konuda vermiş oldukları fetvalar ee, zamanla, mekanla ve fetvala gözetmemiz gereken usulle alakalı bir durum. Anlaşıldı. Bir üçüncü olarak da tabii şunu da söyleyebiliriz. Mesela e, sigara ile alakalı özellikle. E, sigara normalde mesela mekruh olarak kabul edelim sigarayı. Bazılarının dediği gibi sigara mekruhtur diyelim, Farz edelim yani haramdır demeyelim. Sigara mekruhtur diyelim. Bir insanın gün içerisinde 20 defa yaptığı mekruh mu kalır? Öyle mi? Mesela genel kaidemiz nedir bizim? La sagirata ma'al ısrar ولا كبيرة مع الاستغفار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ısrarla beraber küçük günah diye bir şey yoktur. İstighfarla beraber de büyük günah diye bir şey yoktur. Öyle değil mi? Israrla beraber büyük günah küçük günah yoktur. İstighfar ile beraber büyük günah yoktur. Ne demek bunun manası? Yani sen büyük günah işledikten sonra eğer tövbe edersen, istighfar edersen Büyük günah diye bir şey yoktur. Sen küçük günahın üzerinde ısrar edersen küçük günah diye bir şey yoktur. Çünkü o büyük günah haline dönüşür. Neden? Senin Allah'a karşı cüretkar olman, senin günahlara karşı günahları basite alman, öyle mi? Senin bir günahın üzerinde sürekli bir şekilde ısrar etmen, o günahı neye çevirir? O günahı büyük günah haline çevirir. Anlaşıldı mı? sigara mekruh olsa bile ayda bir defa, senede bir defa, yılda bir defa yapılan bir şey değil ki günde 20 defa, kimisinin 40 defa yapmış olduğu bir cürü Yani böyle bir şeyle beraber mekruhluk diye velev mekruh olsa bile böyle bir şeyle beraber ne olmaz? Böyle bir şeyle beraber mekruhiyet diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bu küçük günahlar üzerinde ısrar etme kapsamına girer. Bu küçük günahlar üzerinde ısrar etme kapsamına girer. Şimdi buraya kadarını bir kenara koyduktan sonra bir de bu işin bir manevi boyutu var. Yani bu işin ciddi anlamda bir manevi boyutu var. Nedir bu işin manevi boyutu? Mesela örneğin siz diyorsunuz ki, misal veya okuyorsunuz veya dinliyorsunuz ki, her günah kul ile Allah arasında bir perdenin oluşması demektir. Öyle değil mi? Yani günahlar insanı küfre götürmese bile basit midir peki günahlar? Günahlar basit değildir. Öyle değil mi? Neden? Çünkü her bir günah insan ile Allah azze ve celle arasında perdenin kalınlaşması demektir. Ne demek perdenin kalınlaşması? Yani Allah azze ve celle'nin seni muvaffak kılmamasıdır. Allah azze ve celle'nin sana yaptığın ibadetlerden lezzet almanı sağlamamasıdır. Allah azze ve celle senin kulluğundan sana bir tat tattırmamasıdır. Allah azze ve celle senin imanın tadına varmana engel olmasıdır mesela. Sen dua ettiğin zaman Allah azze ve celle'nin senin dualarını işitmemesidir. Mesela senin dualarına icabet etmemesidir. Allah azze ve... işitmemesinden kastımız o. Allah azze ve celle senin duana icabet etmemesidir. E mesela ona en ihtiyacın olduğun yerde seni yardımsız bırakmasıdır. Öyle mi? Senin geride bırakmış olduğun emanetleri Allah'ın salih kılmamasıdır. Bir de bu işin neyi vardır? Bir de bu işin bir manevi boyutu var. Yani ister küçük günah olsun bu, ister büyük günah olsun. Peygamber vesselam ne diyor? Siz küçük günahlardan sakın Öyle değil mi? Niye? Çünkü küçük günahların durumu neye benzer? Bir vadide toplanmış olup da her biri elinde bir odun getirmiş insan topluluğuna benzer. Yani belki karşıdan baktığınız zaman bu bir şey ifade etmeyebilir. Mesela bütün İstanbul'da 20 milyon insan var, 15 milyon insan var diyelim. Her birinin elinde tuttuğu bir odun hiçbir şey ifade etmez. Yani bir odun, yansa ne olacak dersin. Ama o hepsinin bir arada koymuş olduğu odun Bunları yan yana koyduğumuz zaman ateş vursan bütün İstanbul kül olur, öyle değil mi? Peygamberimiz de buna benzetiyor yani 20 milyon odun İstanbul'da aynı anda tutuşsa ne olur? İstanbul'u kül eder de Peygamberimiz de buna dikkat çekiyor yani siz kendi maneviyatınızda küçük günahlardan şey yapmayın. Hani küçük günahlardır deyip de geçmeyin küçük günahları. Çünkü küçük günahlar neye benzer? Bu misale benzer. Yani bir yandı mı sizi kendi ateşinin içerisine alıp götürecek şeylere benzer. Mesela biz diyoruz ki her işlenen bir günah insanın kalbine siyah bir nokta koyar, öyle mi? Bir sene günde 20 tane sigara içen adamın kalbindeki siyah noktaları düşünün. Yeryüzünün en geniş kalbi olsa kapkara olur. Yeryüzünün en geniş kalbi olsa o kalp Allah nezdinde kapkara olan bir kalp olur. Kapkara olması ne demek bir kalbin? Artık iyiliği iyilik kötülüğü kötülük olarak bilmemesi. Değil mi? İyiliklere meyletmeyip, kötülüklere meyletmesi, iyi ortamlardan, güzel ortamlardan haz etmeyip, kötü ortamlardan, pis ortamlardan haz etmesi e demek. Yani bu işin, hani sigaranın bu boyutlarını hepsini anlattıktan sonra, mesela bunun asıl önemli olan mesele nedir? Asıl önemli olan mesele bunun manevi boyutudur. Yani sigaranın, insanın maneviyatı, insanın süluku, insanın Allah'a kulluğu üzerindeki kötü etkisidir. Asıl bunun üzerine dikkat etmek lazım. Çünkü sigara dediğimiz gibi ayda bir defa, yılda bir defa yapılan bir günah değil ki. Günde aten tekrar eden, haftada defaaten, yılda defaten tekrar eden bir şey. Ee, bir cürümdür. Ondan dolayı yani e, bu e, meret ama maalesef bir de şöyle bir işin bu boyutu da var. İşte gerek e, bu toplumun genel dünyadaki bütün toplumların, şirk toplumlarının içerisinde olduğu ahlaki çöküntü, gerek işte e, ekonomik sistemi elinde bulunduran insanların bunun üzerinden çok ciddi bir rant elde etmesi, bu sebepten dolayı filmlerinde, reklamlarında, işte dizilerinde buna teşvik etmesi, gerek işte ortamdaki ahlaki bozukluk, yani daha insanların küçük yaştan e, sigaraya ulaşıyor olması, gerek özenti yani e, talih olan insanların kendileri gibi talih olan insanlara özenmesi ve bunların da ana vasıflarından birine sigara olması mesela, Birçok insan da bu toplumlarda sonradan İslamla tanıştırından tanıştığından dolayı maalesef bu hastalıklarıyla beraber İslam'a giriyorlar. Tabi böyle olunca da onun için biraz daha bu konuda ne gerekiyor? Biraz daha rıfık gerekiyor. Yani her insana nasihat etmek, onun sigarayı bırakması için elden gelen bütün imkanları sağlamak, güzellikle anlatmak, okutturmak, alimlerin fetvalarını ona aktarmak, kalbi inceltici tezkiyeye dair birtakım konuları, günahların insan üzerindeki etkisini karşı tarafa hatırlatmak gerekir. Çünkü bu hani haramlığı sonradan son dönemlerde alimler tarafından üzerine nas kılınan nasları son dönemlerde açığa çıkan bir haram olduğundan dolayı buna müptela olan insan sayısı da çok fazla. Zikretmiş olduğum sebepler de her toplumda mevcut. Yani sigara içmenin kolaylığı, sigaraya ulaşmanın kolaylığı. Ondan dolayı sigara içen insanlara karşı biraz daha müsamahakar olmak lazım hangi yönden? Onu bırakmaları yönünde. Ama bunu fasıklığa ve yahudiliğe çevirmemek lazım. Yani bir ömür sen hiç beni ilgilendirmez dememek lazım. Çünkü bu işin yahudilik boydu. Yani Yahudi toplumunun en belirgin özelliği nedir? Kanu laya tenahavna ammukerin fa'luh. Birbirlerini mükendi yaptıkları münkerlerinden şey yapmazlardı. Alı koymazlardı. Nehyetmezlerdi. Bu yahudiliktir. Ama günah ehline karşı eğer onların dönme ricası umudu varsa tövbe etmelerine umut varsa onlarla ilgilenmek, onlara el uzatmak, onlara nasihat etmek ise bu peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetidir. Öyle değil mi? İçki içen bir adama karşı şeytanın yanında kardeşinizin karşısında yer almayın diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle değil mi? Onun Allah'ı ve Rasulünü sevdiğini söylüyor. E mesela. Bu böyle. Ama eğer bu dert edilip dileyen sigara içsin, dileyen sigara içmesin boyutuna gelirse veya sigara içilmesi veya içilmemesi beni ilgilendirmez boyutuna gelirse asıl tehlike noktası oradadır. Onun için diğer günahlardan biraz daha ayrı sigara ehline karşı daha müsamahakâr ve ilgilenici olmak e, lazım. Ama tabi bu asla işte beş sene, iki sene, üç sene, e, on sene insanlar sigara içsin falan cık, bu demek değildir. Sebebi de dediğim sebeplerden. Toplumun durumu, insanların İslam'la sonradan tanışması ve sigaranın haramlığına dair fetvaların son dönemlerde. Eyy Ayilmaz. Mesela hepiniz belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ee, özellikle Türkiye'nin doğu tarafında çok alim çok umu sigara içer. Öyle mi? E halk için ölçü nedir? Alimlerdir. Yani mesela şimdi siz düşünün e, bir toplumda yaşıyorsunuz. Size ders anlatan hoca elinde sigara ilese size ders anlatıyor. Sizin sigaranın haram olduğuna dair hiç bir gün aklınıza bir fikir gelebilir mi? Gelemez. Mesela biz ilim talebesiydik. Ben sigaranın haram olduğunu Mısır'a gittiğimde öğrendim. Yani Mısır'a gittik. E, sigara haram diye duyduk, tabi biraz şaşırtıcı geldi sigara haram çünkü hani insanın gözünde değerli olan insanlar e, Sigara içince çok da oturmuyor insan. Sonra baktık her yere asmışlar zaten Ettedhinu haram ettedhinu haram diye otobüslerde sağda solda her tarafa yapıştırmışlar e, mesela. Sonra da öğrendi ki mesela şeylerde e, bu fetvalar yayılmış ama Türkiye'de yoktu mesela. Yani daha henüz Türkiye'de yayılmıştı. Şimdi Allah'a hamdolsun Son zaman, son 10 senedir mesela. Artık bunlar yayıldı. İnsanlar duyuyorlar, biliyorlar ee, vesaire. Allah Azze ve Celle bu derde müftele olan bütün Müslümanları da bu sıkıntıdan kurtarsın inşallah. Sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. وَاَخِرُوا دَعْوَانَا Sor soracaksın? Sor. Bu eski dönemdeki tütünler ne çok kullanılıyor Sigara. Sigara Bu beyaz kağıtlar yok. Onlara şimdi sarıyorlar, köyde yaşlıları hiç görmedin, ee, şey yaparlar böyle, o da bir sanat zaten yani onu sarmak da ayrı bir mesele. Onu aldırlar böyle sararlar, ondan sonra içerler, o dönemde de aynı şekilde artık o pelleri mi kullanmışlar, başka şeyleri mi kullanmışlar onu bilmiyorum. Ama tütün şeklinde kırıp e, yani onu şey yaparlarmış, sarıp böyle dumanlı dumanlı aynı şimdiki gibi içerlermiş. Belki şimdiki gibi estetik bir görüntüsü olmasa da Böyle yakışıklı bir görüntüsü olmasa da e, ama o şekilde kullanılıyormuş o zaman da. Ama tabi zararı nedir yani insan üzerinde ne tür bir tesir bırakır bunu bilmek mümkün değil. Bu ancak sen biliyorsunuz tıpla e, bilinebilecek bir şey. E, o dönemde tıbbın imkanı diye bir şey de olmadığı için e, insanların bunun zarar verdiğini anlamaları mümkün değildi. Yani. Tamam? Başka? اَيْتَمْ وَاَخِرُوا دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ